Hiçbir zaman namaz kılma. Ta ilk günden temeli takva üzere kurulan mescitte namaza durman daha münasiptir. Orada maddi ve manevi kirlerden arınmayı seven kimseler vardır. Allah da temizlenenleri sever. Binasını Allah'a karşı gelmekten sakınma ve onun rızasını kazanma temelleri üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa yapısını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 Cehennemlik oldukları kendilerine belli olduktan sonra akraba bile olsalar müşriklerin affedilmelerini istemek peygamberin de müminlerin de yapacağı bir iş değildir. İbrahim'in babası için af dilemesi ise sırf ona yaptığı vadi yerine getirmek için olmuştu. Fakat onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca onunla ilgisini kesti. Gerçekten İbrahim çok yumuşak huylu